95.0 Açık Radyo'da 19. Radyo Günleri Dinleyici Destek Projesi Aşırı Deniz özel yayınından herkese merhaba. Merhaba. Deniz Anlı Temiz'le birlikte 5. kez. Yanlış söylemiyorum değil mi Deniz? 5 oldu galiba. 5 olmuş olabilir ya çok iyi 5 ise ben emin değilim rakamında ama 5 güzel yuvarlak bir rakam. Dörtten daha iyi hiçbir şekilde. Ben sevdim yani beş bir başarıdır bizim başarımızdır yani açık radyonun dışında bizimle de destek olma başarımızdır aşırı deniz olarak. Evet aşırı deniz programını çok seviyorum. Başka çok sevenler de var mesela Ali Alipak bayılıyor. Sürekli birlikte program yapmamızı istiyor. Mantıklı yani çok iyi bir fikir bence. Artı Ali de genç olduğu için hani bizim geleceğimizi de garantiye almış oluyoruz gibi bir şey oluyor genç nesillere şimdi de ediyor olmak. 10 sene sonra bizi onlar asıl işin başına geldiğinde güncel kılacak bir şey oluyor ben bundan mutlu oluyorum. Yerimizi sağlamlaştırmak gibi de duruyor yani biraz. Evet aynen yani taca çıkmamızı ya da güncelliğimizi yitirmemizi engelleyecek bir şey gibi. Ee, i̇nşallah daha çok Aliler'de vardır bizim Aşırı Deniz'imize bu tip hisler besleyen. E, işte sadece Aliler değil her isimden her, e, her türden insan vardır diye düşünüyorum yani. Evet Açık Radyo'da biz 5.yi yapıyoruz ama 19. radyo günleri. 19 yıldır bu özel yayın e, radyonun olağan akışının dışında 9 günlüğüne bütün akışı değiştiren ve radyonun bağımsızlığını herhangi bir kuruma herhangi bir Yapıya bağlı kalmadan özgürce beş benzemez insanın beş benzemez programla bambaşka ufuklar açmasını değiştiren bir yayın akışıyla dinleyicilerinin, hem yeni dinleyicilerinin hem ilk günden beri bu radyoyu dinleyen insanların destek olduğu ve bu desteklerle hayatını sürdüren bir yapıya bürünmüş olması da müthiş bir başarı. Geçen yıl reşit olduğuyla ilgili konuşmuştuk. Bu yıl artık evet. reşitlikteki ilk yıl diyelim yani. 19. Evet yıl. bu yıl yani keşke bize destek attı. 18 ile 19 arasında neler karıştırdığını bize anlatsa diyebiliriz yani. Reşitliğinin tadını nasıl çıkardığını. <gülüyor> bu tabii radyonun konusu deyip açık radyonun bağımsızlığı açısından en önemli kısmı bu belki yani bu desteğin çünkü hem başka bir boyunduruk altında olmamasını da sağlayan bir şey oluyor. de katılımcı bir yapıda devam etmesini de sağlıyor. 19'da güzel yani bir yaş. Şeyi düşündüm ben de 95'te e, Açık Radyo ilk yayın hayatına başlamıştı. 95'te benim de bitir üniversiteye başladığım sene aynı zamanda. Hem o zamanı düşündüm bir yandan 95'i. Şimdi bu 18. ve 19. bu sefer deyince, geçen sefer reşit olduğunu konuştuk deyince o aklıma geldi. Açık Radyo yayın hayatına başladığı da benim reşit olduğum zamanlarda. Evet, reşitlik sonrası dönemimizi açık radyoyla geçirdik. Evet, benim için öyle oldu açıkçası. Benim için de böyle oldu. Yani tam gazda girmedim tabii. Biz yani hem öyle bir ortam el sadece ehliyetimi tam artık doğum gününde araba kullanan bir insan olarak e, hayatıma devam etmek istediğim için o zaman öyle bir trip de vardı. Şimdi o kadar ehliyete hemen kopmuyor anladığım kadarıyla. E o yüzden de e, en azından eşitliği minik şeyi olarak ehliyet sahibi olmak ve arabayla o zaman eskiden o kadar toplu taşıma da yoktu. Bir şekilde gerçekten arabayı da bir yerden bir yere gitmek icap ediyordu. E, onu yaptığımı hatırlıyorum. Onun dışında zaten hani ne bileyim Amerika'daki gibi 21 yaşına kadar şu için bu bilmem ne olmaz bir şeyler bizim toplumumuzda belki çok olmadığı için. O yüzden hani eşitliğine öyle bir manası olmuyor çok belki. Ama şeyi de hatırlıyorum yani hani böyle bir üniversiteye girmek benim için en büyük şey oydu herhalde. Üniversiteye başlamak ve artık başka tür bir hayatın biraz daha senin kontrolünde olan bir hayatta geçtiğin bir zaman olarak da böyle güzel hatırlıyorum açıkçası. Evet, Uzun mi? saçlarım vardı o dönemde. <gülüyor> Evet, neyse ki hala saçlarımız var deniz. <gülüyor> ya evet, onda bir sıkıntı yok. O zaman da yani uzun böyle bir mümkün olan en az şekilde uzatabilmek için lisenin el verdiği en uzun saçı muhafaza etmeye çalışmak gibi bir garip bir e, yani stil tercihi vardı. O yüzden de kuş yuvası gibi saçlarımız vardı hepimizin. Benim bayağı bir yani o fotoğraflarımı keşke radyo yayınıyla da gönderebiliyorsak ya da belki iyi ki de gönderemiyoruz. E, gerçekten uzun <gülüyor> Zaten İsa lakabı takmışlar bana bir tek arkadaşlarım. Böyle bir saçlarım vardı uzun ve kıvırcık. İtar o... çalınca da kendiliğinden mi ne oluyordur nedir falan gibi bir şey de olabilir. Senin uzun muydu saçların? Gayet tabi. Ben <gülüyor> benim düz ve uzundu böyle <gülüyor> Arnold Schwarzenegger benziyordum yani. Hani <gülüyor> çok gerçekten hani bir yandan da böyle o fotoğraflara baktığımda ne kadar uzak geliyor şu anda her şey. Yani evet yapmış olmaktan dolayı mutluyum en azından. Şimdi öyle bir topa girmem gibi geliyor. Ama böyle şeyi hatırlıyorum yani erkeklerin birbiriyle saç bakımı konuşmasının da bir açılım hissi verdiğini hatırlıyorum. Biz sanayide bir şekilde gitarist Gürakat'la aynı ustaya gidiyorduk. Onunla sanayide böyle bir şampuan konuşmak gibi bir keyfimiz oluyordu yani. <gülüyor> ya da saç kremi. Evet suların kalitesi falan gibi şeyler de konuşuluyordu Bozca'da <gülüyor> Evet Bozcad'da öyle bir e, konumuz hep var. Sularımızdaki kireç ondan nasıl kurtulunur? Bunun saçı olan etkisi özellikle erkeklerin yaşlarına göre daha değişik. Hani saçımı sündürüyor da saçımı döküyor ya kadar bir derdi var anladığım kadarıyla. Ben o kadar hissetmemiştim ama yani kireci hissediyordum da daha çok çaydanlığın içindeki kalker olarak hissediyordum yani. Bir dönem korkunçtu. Bozca'da kendi su kaynaklarını kullanıyordu adaya bir yer altından, denizin altından bir boru hattı döşendi 90'lı yıllarda. Ondan öncesinde Poyraz Liman'daki kuyulardan basılıyordu Bozca'da'nın suyu. Ve bu kadar yoğun da değildi tabii adanın hayatı da. Son derece makul, küçük bir sayıda insana yeten bir suyu basmakta bile zorlanıyordu o zaman. Daha sonra tabii hem ulaşım hem de altyapının gelmesi. altyapıyla suyu da katabiliriz. Yerin altından getirdiler ve kaz dağlarından başka bir su geldi. Yine ama galiba adadaki suyla karıştırıyor olabilirler... Bizim gibi uzun saçlı, hevesli gençler şikayet edebiliyordu o durumdan. Biz gerçi denizden çok memnunduk. Yani tuzlu su ile kalmayı çok seven insanlardan birisiyim ben. Hala da o alışkanlığı sürdürüyorum. Deniz varsa şampuan ya da başka bir şeye konvansiyonel bir yıkanmaya gerek yok gibi hissederim her zaman. 30lu suyun hem faydasından hem de keyfinden sonuna kadar istifade edenlerden birisiyim. Bilmiyorum sen öyle misin? Evet sen bunu bana hep söylüyorsun hatta böyle açıkta bir yudum su iç, denizden onun da mineralleri faydası diye. Evet. Ben de yani evet zaten böyle direkt beni maksimum kıvıra getiriyor. O yüzden de açıkçası yani buklelerimin <gülüyor> şeyine e, gücüne güç kattığı için ben de seviyorum. Son zamanlarda ama tabii yine de bir noktada tuzdan kurtulmak istiyorum ben yani hemen değilse de. Son zamanlarda daha şampuan düşmanlığı şeklinde bir şey var, akım var. Evet. Hocam yani şeylerde genel erkek berberlerinde ve bizim bu arkadaşlar arasında bir şampuandan uzaklaşma şeklinde bir yaklaşım var. O da hani denize yaklaşmayı da içinde barındırıyor diye düşünüyorum. Ya yani böyle bir ihtiyaç olduğunda bir daha giriniz denize diyebilirim. Evet. <gülüyor> Yani, yani evet, tazelenebilir yani orada evet bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım evet, niye biz aşırı denizde yine tekrar birlikteyiz diye yani bu arada bunu bu şeyi döngüyü kırmak istiyoruz sadece bu radyo destek günlerinde değil başka zamanlarda da yapalım istiyoruz ama bugünkü amacımız yine beşinci buluşmamız açık radyo destek günlerinin bir duyurusunu yapmak kutlamasını yapmak da diyebiliriz e, Dinleyicilerimizde nasıl katılacaklarını ben hemen hatırlatayım. E, acigradio.com.tr adresine girecekler. Orada destek ol butonu var. O buton gerçekten mükemmel bir buton. Ben kendime de taktırmak istiyorum. O buton çünkü destek olmak isteyen insanları yönlendirilen bir buton. Orada gerçekten ne yapması gerektiğini herkese göz söylüyor, anlatıyor. Bu sayede programlara, istedikleri programları bir kez, birden daha fazla kez Destek olmalarının nasıl mümkün olacağını gösteriyor. Zaten her yolda destek olunabiliyor açıkçası. Evet ya da 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak destek olabilirler. Çok her iyi iki, telefonla aranıp destek oluyor olması. Daha çok web üzerinden gidiyor ama telefonla da aranıp destek olunabiliyor. Hem eski destekçilerimizin desteğini bekliyoruz hem de yeni destekçilerin çok çok önemli olduğunu Düşünüyoruz. Bu seni, bu önemin biraz daha da arttığına inanıyoruz açıkçası. 19. Radyo günlerinde dinleyicilerimizi desteğe davet ediyoruz. E, bu arada biz hakikaten arada yapamıyoruz bu programı. Yani her senede beşincisini yapıyoruz ve beşincisinde de bunu konuşuyor olduk arada biz. <Gülüyor> bu bizim yani beşincisinde konuşuyor olmamız artık bizim ayıbımız olmuş durumda. Evet bir daha yapmayalım bunu. Evet. Mutlaka buna engel olalım. Bu yıl ama biraz az görüştük. Yani geçen yıllarda daha çok bir arada olabiliyorduk. Galiba bununla da alakalı. Bir de galiba hayatın da getirdiği bazı yükler de olabiliyor. Bir koşturma ama biz bütün bunları aşıp bunu yapabilecek durumdayız. Evet yani çünkü... Daha çok görüştüğümüzü yine yapamıyorduk. O yüzden demek ki tam bir yani doğru orantı olmayabilir bunlar arasında. Bir de bu sefer mesela sen İstanbul'a geldiğinde de bir hava muhalefetleri vardı ardı ardına. Evet. Bitmeyen. E, onun da çok bizzle diye uğrattığı bir durum. Bu sene hem kar hem korkusu gerçekten buz kestirdi herkese İstanbul'da en azından. Çünkü hep kar düşen yerlerde olduğu için memleketimizde. İlginç bir bilgi. Bu yıl soğuk geçtiğini hissediyoruz aslında bakarsan. Ama son 10 yılın en sıcak kışıymış mesela. Ha bak buna o kadar şaşırmayabilirim açıkçası yani ara sıra soğuk atakları vardı ama ben de yakılan odun ve doğalgaz miktarı üzerinden o kadar da soğuk değildi galiba diye düşünmüştüm açıkçası. Bir de böyle artık bu işte telefonumuzda falan hava durumu takip ettiğimiz şeylerde hep geçen sene de böyleydi altına ekliyor ya. Bu geçen sene de böyleydiler. Çoğu geçen senenin daha soğuk olduğunu gösteriyordu. Eğer yani bu sene yani ne zaman hava durumuna baksam. Benim de öyle bir ufak Acaba mı dedirten bir şey var? Peki bir şey soracağım. Geçen sene böyleydi de o tahmini mi koyuyor yoksa o andaki dereceyi mi koyuyor? Hayır gerçekten geçen sene o tarihteki dereceyi koyuyor. Bir de mevsim ortalamasını da koyuyor. Mütik bir şey. Bir data oluyor elinde. Evet tam hem de şey coğrafi pozisyonuna göre bunu yapıyor herhalde. Evet yani böyle hava durumu gerçekten böyle bir insanı dağda her geçen gün daha tatmin edecek şeyler koyuyorlar ya işte hissedilen şöyleydi. Aslında böyle gölgede şöyle olabiliyor ama falan gibi. O yüzden böyle bir yani benim gibi data sevenler için gerçekten besleyici bir şey olmaya başladı. Daha ne koyarlar bilmiyorum tabii bunun üzerine. Evet. Bunu bilen balıkçılar yani geçmiş yıllarda günlük tutan hava raporlarını, rüzgar hesabını gibi dereceleri bilen balıkçılar olağanüstü başarılıdırlar biliyor musun? Her balıkçı kasabasında. Bunu bilen balıkçılara diğer balıkçılar sorarlar. Ve bunu bu alışkanlık balıkçılarda biraz daha az olduğu için herkes yapmaz bunu. Her limanda en fazla 2-3 kişi vardır bunu yapan. Cep telefonlarının bunu sunuyor olması süper bir bilgi. Galiba bunu biraz daha kişiselleştirip kullanmaya başladığımızda ama sanıyorum o zaman da balık kalmamış olacak gibi bir durum var. <gülüyor> evet, oluyor öyle oluyor olabilir gerçekten. şey yani bu daha bu yerkenli gemiler zamanında yelkenli gemilerin tek hani gemi türü olduğu zamanlarda kapıdanlar sen daha iyi bilirsin de yani hem bu hava durumuna hem yıldızlara bakıp nasıl yol bulacaklarını falan çok gerçekten aşırı bilgili adamlar oluyorlar. Evet. Bir yandan da mesela senin bu söylediğin hani notunu, günlüğünü tutma da bana bir nevi kendi arşivini, kendi metodunu oluşturma gibi geldi. Onu zaten her işte galiba yapan insanlar birazcık daha başarılı ya da o işi daha iyi yapmanın başarılı demektir. Böylece de bir şey olabiliyor. O işi daha iyi yapmanın da yolunu bulabiliyorlar diye hissediyorum. Evet toplumsal bir know-how da vardı o zaman. Yani işte bilmem ne fırtınası, cemre düştü. Biz hala hani bağla, bahçeyle, denizle uğraşan insanlar olduğumuz için bir şekilde geçmişten bugüne gelen stabil bilgileri hala yorumlamaya çalışıyoruz. Ama yani cep telefonundaki o imkan çok iyiymiş. Ben onu kullanmıyordum. Ona ben de bakacağım. Yani şey de güzel. Ben mesela bunu düşünüyordum. Havadan sudan konuşmak genelde böyle eften püften bir muhabbet gibi düşünülüyor ya da öyle o deyim en azından öyle söylüyor. Ben hava konuşmayı seven bir insanım. Belki bu bizim adanın da bir kattığı bir şey olabilir adada. Çünkü yağacak yağmayacak muhabbeti ya da açacak açmayacak muhabbeti herkesin kendi yorumunu içeren bir durum olduğu için. E, o yüzden de çok konuşulan bir şey oluyor ya ben mesela bundan acayip zevk alıyordum adanın, adada kalırken. En çok sevdiğim şeylerden biri buydu yani. Havadan sudan konuşmak gerçekten. Bütün yaşamını etkileyen mevzu yani. E aslında hakim konu bu. Evet bir de bize çok az yağmur üstümüzden bulutlar geçip geçip düşmediği için onu tahmin etmenin de bir e, ne bileyim bir havalı bir durum yani. Hani tutturmanın daha doğrusu bir havası vardı sanki. E, tabii. Kaz dağlarını hırsız olarak böyle yaftalamak değil mi? Bütün adalıların yaptığı. Kaz dağları çalar bizim yağmurumuzu. Ha bak ben onu tam olarak öyle... Düşünmemiştim doğru. Hı hı. Böyle bir şey vardır, algı vardır. Yani tam böyle gökyüzünde bulutlar olur, ah der bağcılar sevinir, bahçeciler bayılır, balıkçılar bir böyle yine bir heyecanlanılır. Fakat o yağmur bir saat sonra hakikaten kaz dağlarının tepesinde şimşekleri Hatta. görmeye başlarsın ve insan bir sinir oluyor yani gerçekten. hani Bize de yapacaktı bunu ya yani, niye yapmadı diye. Biraz tren yolu kenarında otururken böyle e, yük treni geçmesine benzer bir isyan adımda ben de. Hani bunlar nereye gidiyor kim bilir dedirten konteynerler görmek gibi. Evet denizde çok acayip oluyor yük gemileri değil mi? Aslında yani tren evet. yolu iyi kötü tahmin edilebilir yani o yol nereye doğru gidiyor diye ama denizde çok çılgınca yani. Mesela Çanakkale Boğazı'ndan bir çıkıyor gemiler kim bilir nereye gidiyor onlar. Evet bu renk kodları var işte onu sen de biliyorsun işte tehlikeli bir şey Taşıyorsa fosforlu bir renk oluyor, daha açık renkler oluyor, turuncu oluyor falan gibi. Evet. Ondan sonra o böyle bir kod olarak bana hani yani kuru falan o kadarını bir tahmin edebiliyorsun. Ama gerçekten bir e, insana böyle bir eski bir casusluk romanı izliyormuşsun gibi bir şey de tenten ten hissi veriyor bana. Niye bilmiyorum ten de böyle bir gemili mevzular olduğu için herhalde. Ya çok güzel, evet. Bir gizemi var her zaman. denizcilik. Hiçbir zaman bence bu anlamda o duygusunu kaybetmeyecek gibi duruyor. Uzaydaki e, havacılar değil mesela onlar. Onlar da deniz kuvvetlerinden biliyor musun? Uzaydaki askeri bilimler. Ha, mantıklı uzay gemisi deniyor ya zaten. Evet mesela. tabii. İlginç e, tabii bir şey. bir de uçmuyorsun yani. Hani yani. Uçman gerekmiyor zaten ağırlıksız ortamlısın. Sadece her tarafa deniz gibi bir şey orası. Yani bir şekilde uçarak gidiyorsun oraya da ama yani hani mesela diyelim uzaydaki üstten devam ettiğimiz noktaya gelirsek hani limanlar hep uzayda olunca limana giderken bir uçmamız gerekebilir ama ondan sonrası hiç uçulmadan yapılan bir iş. Böyle şeyler de var. Ben de o motorlara falan bakmıştım. E çünkü böyle çok az enerji harcı ama çok az kuvvet veren motorlar var. Onlar bir noktadan sonra gittikleri şeyin hızlanmasını sağlıyorlar. Yani demir aldıktan belki bir hafta sonra bile hala el sallayabileceğim bir uzaklıkta oluyorsa da bana komik gelmişti yani hani bir şey unutmuş olsa dur bir dakika deyip dönüp tekrar yetişebileceğim bir uzaklıkta olmak. Ya da işte güneş yelkenleri var biliyorsun güneş enerjisini şey yapabilecek onları açı, açıyorsun bayağı yelkenli gibi yani paralellikler barındırıyor enasından. Evet onlar şey makul hava seviyorlardır tabii. Yüksek ihtimalle. <gülüyor> Bu arada. Ne yapalım? Bir parça dinleyelim mi acaba? yoksa Olur, e, bir müzik arası verebiliriz istiyorsan. Verelim. Red Hot Chili Peppers yeni evet, albümü seçtik. Evet ben yeni albümleri çıkmış. öyle e, eski gitaristleri yani ünlü gitaristleri John Fursten de Bu albümden önce tekrar gruba gündürdü. Böyle gider gelir, kafası atar, sonra geri döner. Onun yerine alın, alınan gitarist hemen şutlarlar falan gibi. Ee, ve böyle biraz vintage tabir edilen eskisi gibi bir albüm yapmışlar. Eskisi gibi olması belki imkansız ama öyle bir sesi olan, öyle şeyler hatırlatan. Açılış parçası da Black Summer diye bir parça. Ben sevdim açıkçası. Evet. Yazımız kara geçmesin tabii ki ama... E, havalı bir laf olarak da geldi. Onu dinleyebiliriz istersen. E, dinleyelim. Fursante enteresan. Sadece keyiften de çıkmıyor. Bazı sorunlar da o yaşıyor falan. Tabii çok yani, yaşadığı zamanında. Evet. Direklerden döndü. Üst direk, iç direk, çizgiden çıktı falan gibi şeyler oldu yani. Zaten en tontona da o bağlamış. En gençlerinden biri olması da rağmen. Bayağı böyle e, memuriyetten dönmüş gibi de gözüküyor ama yine canavar gibi çalıyor Tabii. bu arada her dönüşü de çok büyük olay olmuş yani o Californication albümü evet. tüm zamanların büyük rekorlarını kırmış albümlerden çok bir tanesi çok güzel çok evet çok ben daha eskisi o sex neydi black, black sugar sex and magic bravo hatırlayamadım bir an O çok iyi bir albümdü gerçekten ben, ben o çok albüm bende plak da var hala bazen koy plaktan açıp falan dinlemesini sevdiğim için çok güzel adım. Evet. Black Summer'da gerçekten güzel bir parça olmuş. 19. Radyo Günleri Dinleyici Destek Projesi Aşırı Deniz özel yayınında dinleyicilerimize bu parçayı dinlerken radyomuza destek olmayı unutmayın hatırlatmasıyla. Bu güzel parçayı dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'da 19. Radyo Günleri Dinleyici Destek Projesi Aşırı Deniz özel yayınına Red Hatçılı Peppers'tan Black Summer isimli yeni çıkan parçalarını dinleyerek ve şimdi üzerine de biraz belki konuşuruz. Deniz Anlı Temiz'de 5.sini gerçekleştirdiğimiz Aşırı Deniz programıyla devam ediyoruz. Düşük bir cümle kurduğuma inanıyorum. Yani evet oğlum e, ilk parçadan önceki kısmın başında da yani böyle kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi bir cümle kurdu. Ama hmm. bence o bizim yani güzelliğimiz olabilir. Kendi içinde bir şeyi vardı. Evet. Sonuçta niyetimiz belli diye düşünüyorum. Evet, tabii. Yine de biraz daha özen ister mi acaba diye de böyle etik bir tartışmaya da yelken açabiliriz. Ama her neyse dinleyicilerimizin radyoya destek olmasını davet ediyoruz onları. 19. kez tekrar edilen radyo günlerinde 9 günlüğüne Açık Radyo'nun bütün akışı değişiyor ve desteğini dinleyicisinden buluyor. Hem eski dinleyicilerimize, destekçilerimize hem de yeni dinleyicilerimize destek olmalarını çağırıyoruz, davet ediyoruz. Yine gari Tabii böyle cümlelerden birisini kötü. <gülüyor> ben zaten gülmemeye çalıştım ama yani böyle bu artık dediğim gibi alamet i farikası mı dedir? Yani tarzı dedir bence bir sıkıntı yok açıkçası. Nasıl destek olabileceklerini ben de bildirmek istiyorum. AcikRadyo.com.tr adresine girip oradaki destek ol butonu gerçekten dediğim gibi çok yönlendirici. Hepimizin ihtiyacı olan. Ona bastıkları zaman zaten nasıl destek olunabileceğini, e, bunun yöntemlerini, metotlarını, miktarlarını hepsini e, görme Orası onları güzelce yönlendirecek. Artı bir de telefon numarası var. O, sen daha hakimsin o numaraya. 02112 343 41 41 numaralı telefondan arayarak desteklerinizi yapabilirsiniz. E, bu arada Red Hot Chili Peppers dinledik. Black Summer parçanın ismi. Tabi yaz böyle böyle kara bir yaz olmasın ama. Bir aşk şarkısı gibi duydum sanki. Yanlış mı? Sözleri çok iyi biliyor musun bilmiyorum. Ben çok iyi bilmiyorum ama... Ben sözlerini dinlerken biliyorum, sonra unutuyorum gibi bir şey oluyor. Ondan evet. sonra bir de bütün albümü dinledim. Bu yeni albümün parçası. Böyle bir e, gazla da özlemişim de. Arabada sürekli döndürdüm. Başka bir şarkının sözleri daha aklımda kaldı. E, o yüzden Black Summer'ı açık bakmam lazım. Ama bana böyle niyeyse cool bir şey gibi geldi. Eskiden zaten İngilizcemiz yokken hiç anlamadan ve koparak dinlerdik ya. Biraz bana öyle eski bir zamanları bir sürü sebepli hatırlatan bir şey oldu. Hem Sound'u'yı da tınası ile. ismi de bana öyle geldi. Yani, evet, o sahanda bir olgunlaşmayı da hissettik aslında. Tabii o eski, yani en eski cayır cayırlığıyla, California yaşında de hala bir cayır cayırlık vardı. Burada da bir takım şeyler var ama yaşlandılar sonuçta. Yani bir de rockstarlık başka bir türlü de yaşlandırıyor. Hakkında. Aşırı yıpranan meslek grupları var ya, rockstarlık da onlardan biri galiba. Evet, boksörlük gibi bilmem ne gibi bir şey çünkü gerçekten yaşlanmışlar. Ben bir de canlı bir performanslarını izledim bu bizim çağdığımız parçayı. Birkaç yerde canlı rica etmişler. Ee, orada da böyle eskisi gibi yine atlıyorlar, zıplıyorlar ama böyle bir dakika atlamamız lazımdı gibi atlıyorlar yani. Eskiden içlerinden geliyordu ve kaplarına sığmıyordu gibiyken şimdi böyle hafif bir romatizma hissettim ben yani. Böyle gözüküyor. Tabii o aşırı yıpranmışlığın verdiği korozyon kim bilir. Yani o normal bir 50 yaş, 60 yaş değil belli ki. Evet yine Anthony solistimiz en sanki az yaşlanmış gibi. John Frusciante'nin kendi işte sebepleri zaten vardı. En çok onun dışında da ben bizim şey Chad Smith davulcumuzu birazcık yaşlı buldum ama belki de zaten yaşlıdırdı. O kadar hakim değilim kim kaç yaşındı? Evet ben de bilmiyorum o bölümü. Ama herhalde vokal aynaya biraz fazla bakıyor olabilir. Yani evet vokal evet kendini bir şekilde korumuş. Bilihi de hep filiğimiz zaten. Rastçımız zaten hep böyleydi yani. O yüzden onda bir değişiklik yok gibi. Bir takım yoga guruları falan diyor ya hep aynı konumda kalıyorlarmış gibi. Onlarda da mesleki yıpranmama falan gibi bir durum olabilir. Hani onu oynayabilmesi yani. En azından dış dış görünüşte çok bir şey olmasa da. Burada böyle bir bir sürü ne bileyim albümde onu hissettim ben. Dediğin gibi bir olgunluk var ama bir yandan da bizim sevdiğimiz bir sürü şey de var. Onlara ait olan, onlara sola bir şekilde onların kalması hoşuma gitti. Bana bir yani e, değişik değişik şeyler düşündükler açıkçası. Bir klasik oldular artık. Evet ve böyle yani ne bileyim bahar şenliğinde çalıyormuş gibi de çaldıkları için. O gazlı ve o gibi. O yüzden de o hallerini de seviyorum. Ama şeyi de bilemiyorum yani bazen insan değişmeli mi değişmemeli mi? Mesela bizim... Açık radyomuzun da frekansı 94.9'dan 95'e terfi oldu biliyorsun. Evet tabii. Biz destek verdikçe hani 100'e doğru gider mi artık? Hover <gülüyor> FM düşünsüne bağlar mı diye Arada bir sürü yüzü de yine radyo olmasına rağmen. Bu yükseliş hoşuma gitti benim. Evet bir yükseliş. daha çok seviyordum tabii ki ama. Bir yükseliş olarak bunu anlıyor olmak çok güzel ayrıca yani. Evet yani tam 95 gibi oldu. E, yine asal sayı ama. Ha mesela. Evet. Çok güzel bak. Evet o, da, evet, o da o biricikliğini de koruyan bir şey bir yandan da. Ben çok öyle hareket edecek gibi anlamıyorum. Hani böyle boş otopark yeri bulup yıllarca arabayı çıkartmayanlar gibi. <gülüyor> Biraz onunla da alakalı sanki. Evet olabilir, öyle bir şey de olabilir. Ben yani şaşırdım. Öbürünün böyle bir oyuncaklı olması hoştu. Evet. Artık bulurken de bir insanı hep, özellikle Monyo'nun radyolarda bulurken bir Artık o düğme hassasiyetinin konusunda uzman olan insanları da seçen bir yanı var diye. Yani. Çok iyi çeken yerlerde hala eski frekanslarında böyle bir bazı şeyler geliyor. Bazen netleştiği <gülüyor> bile oluyor yani. Evet öyle bir şey var. Bu işte eski mesela radyo deki gibi olan dekler gibi bir şey öyle bir radyo var bende. O böyle tam oturttuğun zaman stereo ışığı yanıyor ya Hı -hı. o radyolarda eski deklerde yani evet. hani bulduğunuz kanalı ama onu bir ilginç bir şekilde stereo işte yanlarında da bir cızırtı olur falan o kendi içinde bir muamma gibi yıllardır çözemediğim bir şey. Hani radyo zaten hiçbir zaman tam doğru yerinde değil oradaki bilmem neyle çeker gibi bir şey var. Eskiden sen yapar mıydın bilmiyorum o çeksin diye antenler kablolar bağlayıp o kabloları Tabii. evin metal bir takım aksamlarına bağlayıp falan. Hala var evde kullanıyorum o sistemi. Antenin arkasında normalinden çok daha uzun bir kablo alıp onu böyle bir pencereden çıkartıp hele böyle çok özel bir şey takip edeceksek ona bakıyorum. Limli Radyosu, Midilli Radyosu bazen çok güzel yayınlar yapıyor adada. Açık radyo dışında onları da açtığımız oluyor tabii ki. Evet bizim orada biraz antenle oynayınca hakikaten çok iyi kanallar yakalanabiliyor. Evet şimdi tabii radyo frekansları arasında çok ilginç radyolar da var yani. Eskisi e, ya da yenisi demeyeyim de yine öyle bir ayrım belki söylemek yanlış. Ama arada gerçekten acaba başka bir gezegeni mi çekiyorum dercesine değişik kanallar olabiliyor. Yani bazen açık radyonun hala duruyor olması böyle öyle bir mihenk, öyle bir kerteniz de yaratıyor yani. Hani bir şeyler de değişmiyor neyse ki. Tabii Deniz Feneri gibi. Sana tam pozisyonunu şey yapıyor, söylüyor. Ama hakikaten kısa dalga yayınları çok çıldırtıcı olabilir. Kısa dalgaya kısa da bakıyor kısa, musun? Kısa, kısa dalga ya e, araba benim eski bir arabam olduğu şey olduğu için radyosunda hatta böyle Almanca bir takım sanki 4-5 tane kısa dalga var gibi bende sadece 3 tane dalga yok. O yüzden evet ilginç şeyler çıkıyor. Ben orada... Küçüklüğümden beri olan fantezidir yani hiç ya dinlememen gereken bir şeye denk gelecekmişsin gibi. Yani öyle bir telsiz konuşması falan çekecekmişsin gibi. O kendi içinde yine noise müzik sevenleri çok tatmin edebilecek bir kanal. Kısa dalganın kendi kafası var yani. Dünyada klasikleşmiş şarkıları bile oradan dinlediğinde hakikaten mimar Mimaroğlu yorumu gibi oluyor. <gülüyor> şey var gerçekten. Bu arada mesela bir işte Moiz Müzik icra eden bir takım Doğu Alman birileri var. Onların bir plak şirketi var. Onlar da mesela hep Batı Almanya'yı radyoyla çekmeye çalışırken o frekansları kullandıkları için onlarda o gürültünün neredeyse bir e, anlamı oluşmuş yani. O yüzden Moiz Müzik'e gönül vermişler falan gibi de bir açıklamalarını dinlemiştim. Hı. Raster Not diye bir plak şirketi. Hı -hı. Ya insanlar bambaşka şeyleri çok seviyorlar gerçekten. Bir yerden buluyorlar birbirleriyle değil mi bir bütünleşiliyor ve oraya çok hakikaten yüksek duygular besleyip o kanal içerisinden akabiliyor insanlar. Ben bir ara çok dinlemiştim hala bazen düşerim de yani bir kafa temizleyen bir yanı da var açıkçası. Evet doğada enteresan oluyor deniz açık havada doğada ilginç olabiliyor. Beyaz yani... gürültüden bahsediyorum. Evet. Sadece bir dip gürültü gibi de anlatmıyorum bunu. Ciddi bir müzikal altyapı da var tabii ki. Sen de herhalde aynı şeyi kastediyorsun. Evet evet ben de aynı şeyi kastediyorum. Onlar da zaten bir, sadece öyle bir dip gürültü gibi değil. bayağı onunla yapılan onunla yapılan bir kompozisyon gibi yaklaşmışlar. O yüzden birazcık kulak kabartınca deyip onu görebiliyorsun bir takım müzisyenlerde. Belki hepsinde değildir ama yakın zamanlarda da yine noise music icra eden Philip Jack diye bir müzisyenimizi sonsuzluğa uğurladık değil. Nasıl diyeceğim bilemiyorum. Yine Taylor Smith'te Foo Fighters'ın da ulusunu da kaybedip biliyorsun. Ya. Öyle sıkıntılarımız oldu ama buradan bir onları da anmış olalım. Evet. Bir canlılar alemi sorunu yani bu. <gülüyor> Ölüm değil mi? Evet evet. evet frekansla da alakalı bir şey olabilir bence. Yani hani o frekans bir şekilde kalıyor mu? Devam ediyor mu? Frekans. Feklete sedalan Evet, ses en kaybolmayan şeymiş diye okumuştum bir yerde. Bilmiyoruz tabii o zaman hızlılık teorisi olarak var. Hepsi bir yerde duruyormuş hatta. Hani onları bir şekilde o gürültünün içinden ayırabiliyor olsak belki işte Roma devrinin binlemliği falan da duyabiliyor. Yani teorik olarak duyabiliyormuşuz galiba. En çok duymak istediğim bir devir olur muydu öyle bir şey mümkün olsaydı? Vallahi işte 3000 devirde vites değişiyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ee, bilemiyorum yani delirtir herhalde öyle bir arşiv insanı biz kendi arşivimizle başa çıkamayan insanlar olarak çok çılgınca bir şey çok insani değil yani çok tanrısal boyutta bir şeyden bahsettiğini anlıyorum yani evet belki bir yer bilim onu bir şekilde teknolojik olarak onu oradan ayırabilse yok yapay zekayla bilmem neydi hepsi şimdi ona şey oluyor ya, yeni bizi kurtaracak baba olarak görülebiliyor ya. Yani bilmiyorum öyle bir radyo olabilseydi bir fantazi olarak gerçekten frekanslar arasında değil de zamanlar arasında dolaştığı ilginç olabilirdi yani. Ben bir bakardım en azından. Kesin bakardım. Yani işin içinden çıkabilir miydim gibi bir noktadan yaklaştım senin soruna cevaben. Ama ben de kesin bakardım. Fakat daha böyle saha müşahede gibi bakmayı tercih ederdim yani. Onun için de böyle... Bir şeyleri çözmeye çalışan birisi olmak herhalde çıltırtıcı olurdu. O korkunç olur canım, o iş olurdu. Ama birileri çözmüş olsaydı, özellikle de böyle önemli günlere falan bakmazdım da bir takım dönemlere bakabilirdim yani. Değil mi? Tam o anlar. İstanbul'un değişik dönemlerini dinlemek, özellikle yani o kültür çeşitliğinin şaklattığı zamanları güzel olabilirdi. Kim bilir neler, o dilleri de bilmek lazım tabii bir yandan öyle bir yandan... Hemen dil öğrenmeye başlıyorsun falan değil mi? Böyle geçmişte. Evet. Herhalde bizim... yani sokak jargonunun çok fazla e, ile alakalı bir Gilbert Ortaylı'nın bir makalesi gibi bir şey okumuştum. Onun böyle makallerinin oldu bir kitapta. Yani benim uzmanlık alanım değil ama deyip o zamanda Türkçe öğrenmeye çalışan işte e, Türkiye'ye gelen yabancıların tuttuğu günlüklerden birkaçı da bunlara rastlanmış. Yani sokakta duyduklarını yazmışlar adam. Ve böyle şimdiki sokak jargonuna benzeyen bir, oldukça benzeyen bir şey, bir takım kalıplar, cümleler vardı. Ondan sonra yani yine biraz anlardık gibime geliyor ama müzik her türlü anlardık yani. Müzik sonuçta evrensel bir şey olduğu için. Evet, böyle sesler kaybolmuyorsa bazı tezler var. Mesela Erkan Uğur söylemişti bana. Tarihte dedi aslında un, su, yumurta her dönem var. Yani buğdaydan sonra diyelim her dönem var. Bunu kim hamur yapıyor. Bence dedi de kayıtlı müzik tarihi öncesi dönemde bugün bildiğimiz birçok melodinin kullanıldığına inanıyorum demişti. Evet bu da çok mantıklı. Ve yani bugünkü işte müzisyenler bunu hissediyorlar. Bir yerden kiminin algıları o yönde açık. Kimisi renklerde bunu yapabiliyor. Kimisi üç boyutta başka şeyler yapabiliyor. Kimisi dijital dünyada bunu yapabiliyor. Müzisyenler de bu sesleri duyarak bunu yapabiliyorlar demiştim çok mantıklı bir argümanmış aslında yani şey bir de tabii unutma faktörü de var ya bir noktada tekrar güncelliği gelebiliyor ama yani Led Zeppelin'in bir rifini aslında bilmem kim efendi çalmış olsa hiç şaşır yani güzel olabilirdi tatlı tesadüfleri keşfetmek de iyi olabilirdi yani Evet şöyle bir örnek üzerinden şimdi konuştukça hatırladım 4-5 yıl önce konuşmuştuk Erkan Ağur'la bu konuyu dedi ki tarihte çok eski bir yani tam yılını hatırlamıyorum ama İsa öncesi yazıya denk gelen zamanlarda böyle 4000-5000'li yıllarda bulunmuş bir notaları bugünkü sisteme adapte ediyorlar bunu kim yapıyor onu da bilmiyorum. Ve Erkan'ı oradan rica etmişler bunu çalar mısınız diye. O da tabii çok böyle meraklı birisi olarak, yani bu işi de yapan birisi olarak büyük bir zevkle demiş. Baksana çalayım, bakalım ne hissedeceksin dedi. Abi dinledim, gerçekten süslü olmayan bir Beethoven dinledik orada aslında. Ha. Ve bunun üzerine bu hikayeyi anlatmıştı. Vay mesela işte. Yani Led Zeppelin'de, müzikleri türlerine göre ayırmayı pek sevmiyorum. Led Zeppelin'de o klasiklikte bir gruptur ayrıca. Yani Pink evet, Lezzetlin Efendi diyebileceğimiz parçaları var yani kesinlikle. 400 yıl sonra zaten lezzetli Efendi yani. <gülüyor> Bizim de herhalde yüksek tümalle, yani yapay yollarda yaşatılır. Aşırı Deniz 405'i çekiyor olacağımız zamanlar olabilir minimum. Evet. Peki hazır lafa açılmışken e, tekrardan destek olması için seyircilerimizin ...kullanabilecekleri yolları söyleyelim mi ben yine... Lütfen hatta bununla da... ...beşinci tamam. e, siliye yaptığımız... E, ...bu özel yayının... ...sonuna gelelim. Tamam. Valla e, destek günleri içinde de olsa... ...tekrar bir arada olma fırsatı bulduk Çok güzeldi. Dinleyicilerimize de... ...açık radyoya destek olmalarını... E, ...yine istiyoruz. Öğütlüyoruz. Zaten öyle hayattayız. O şekilde devam ediyor her şey... Bunu yapmak için acikradio.com.tr adresine girebilirler ve oradaki destek ol butonuna basarak gerekli işlemleri yapabilirler. Onun dışında bir de telefonumuz var 0212 343 41 41 numaralı telefondan da arayarak destek olabilirler. Evet, ee, bizim ismimizi verirlerse zaten onlara yardımcı olacaklardır. Evet, şey, maksadını aşan konuşmalar da yaparmışız. <gülüyor> <Tabii. oldu. gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Evet. evet bu sefer çok köstek olmadık çünkü yani sonunda da olsa böyle bir nazar boncuğu ekleyelim bence. Bence de. E, Deniz çok teşekkür ederim. Beşincisini yaptık. Altıncısında buluşmadan önce bir beş buçuk ister. Evet bence de. Dinleyicilerimize bu programın e, açık duyurusuna da yapmış olalım. Sözümüzü de vermiş olalım. Harikulade. Tekrar çok teşekkürler Deniz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta aşırı deniz programında deniz alanı temizle birlikte gerçekleştirdik Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de buluşuncu yedek hoşça kalın hoşça kalın